Euzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidel evliyna vel ahirin ve ila jami'il anbiya'i vel mursalin ve ila jami'il evliyai. Elhamdülillahi rabbil alamin. Her beraber Allah'ın isimlerini öğrenmeye, anlamaya çalışmıştık. Geçen haftada Allah'ın Subhan sıfatını anlamaya çalıştık. Subhan Allah deyince ismi azamı zikrettiğimizi söylemiştik. İnşallah bu hafta duayı öğreneceğiz. Allah'ın isimleriyle dua etmeyi Allah ayet-i kerime buyuruyordu en güzel isimler Allah'ındır o isimlerle Allah'a dua edin buyuruyordu bir Allah'ın el esmaul husnasıyla isimleriyle dua etmek vardır bir de duayı Allah'ın isimleriyle El Esma'ul Hüsna ile yapmak vardır. İki bölüm. İkisi tamamen birbirinden farklıdır. Allah'ın isimleriyle dua edin buyurdu. Yani Allah'ın her bir ismini tek tek zikredip, onunla Allah'ı tesbih edip, tekbir edip, tevhid edip, tahlil edip, tahmid edip, yani hem tesbih ediyoruz, hem tahmid ediyor, Allah'a hamd ediyoruz, hem tekbir ediyor, Allah'ı büyüklüyoruz, yani Allah'u Ekber diyoruz her isimleriyle. Hem Allah'tan başka ilah yoktur, la ilahe illallah deyip tevhid Allah. ediyoruz. Bunları Allah'ın isimleriyle yapın dedi. Evet, el esmaul husna Allah'ındır, Allah'a aittir. O isimlerle Allah'a dua edin. Allah'ı davet edin. Dua ve davet aynı kelimedir. Dea dedi mi? Hem davet etti hem de dua etti. Allah davet eder. Kul dua eder. Kul arziyetini bilip Rabbinden isteyince dua etmiştir. Dolayısıyla Rabbini davet etmiştir. Her neyi istiyorsa onu yapmaya davet etmiş demektir. Ama kul Rabbinden isteyince dua olur, Allah davet edince emir olur. Eğer Allah'ın isimleriyle, duayla, duayı Allah'ın isimleriyle yapmayı birbirinden ayırt etmezsek, esmayı Allah'ın isimlerini anlamamış oluruz. Allah ayet-i kerimede buyuruyor "Ve lillahi esmaul husna, fad'uhuhu biha." En güzel isimler El Esmaul Husna Allah'a aittir. Onunla dua edin. Duayı Allah'ın isimleriyle yapın. Daveti Allah'ın isimleriyle yapın. Allah'ın isimleriyle dua yapın. İkisini birden söyledi. Duayı yaparken de Allah'ın ismini zikretmen lazım. Bir de ayrıca Allah'ın isimlerini zikretmen lazım. Bunun için ne buyuruyor Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü vesselam. Lillahi tis'un ve tis'ine ismen. Allah'a ait 99 isim vardır. Femen ehsaha kim onları tahsil ederse, sayarsa, Onunla dua ederse, duayı onunla yaparsa <gülüyor> O cennete girmiştir. Onun gönlü cennet olmuştur. O cennetliktir. Bunun için sadece Allah'ın isimleriyle dua etmek yetmez. Ayetleri hep beraber anlayacağız inşallah. Aslında bugün ben sadece Allah'ın isimleriyle dua etmeyi düşünüyordum ama Ayetlerle dua nasıl yapılır? Onu öğrenmek gerekti. Kendi kendimize öyle hüküm veremiyoruz. Önce onu anlatmak gerekiyormuş. Sonra eğer vakit kalırsa kısaca bir duada yapacağız inşallah. Evet, ayet devam ediyordu. En güzel isimler Allah'ındır. O isimlerle Allah'a dua edin. وَذَرُوا الْلَد۪ينَ ülhüdûne fi Allah'ın isimlerinde aşırı gidenler haddini aşanları bırakın Allah'ın isimlerinde aşırı gidenleri haddini aşanları bırakın Se yüzde une onların yaptıklarından dolayı Onları cezalandıracağız. Onlar cezalarını çekecekler. Allah'ın isimlerinde hadlerini aştıkları için, sınırı aştıkları için. Bir de Allah'ın isimlerinde sınırı aşmak varmış. Hadini aşmak varmış. Allah'ın herhangi bir ismine iman etmediğimizde o boş kalır, oraya başka bir şeyi koyarız. Başka birini koyarız, Allah'a şirk koşmuş oluruz. Mesela Allah'ı rezak olarak kabul etmezsek, anlamazsak, böyle iman etmezsek, bu durumda rızkı neye bağlarız? İşimize bağlarız, aylığımıza bağlarız, birilerine bağlarız. Ama rızkı Allah veriyor. Eğer rızkı başka bir şeye bağladıksa onu Allah'a şirk koştuk demektir. Rızkı veren Allah'tır. Mutlaka onu bir sebeple bir vesileyle verir. Sebebi vesileyi görüyoruz ama rızkı veren O'dur. Bir de aşırı gitmek vardır. Bu bir ismi yok saymaktı. Allah'ın bir ismini yok saymaktı bu. Bir de aşırı gitmek vardır. Diyelim ki herhangi bir konuda Aynı şekilde rızık konusunda mali aldık, sarf ettik. Öyle rastgele sarf edemiyoruz. O zaman israf olur. Rezak olmakta, yani Allah'ın rezak isminin tecellisinde aşırı gitmiş oluruz ki israf olur. Allah israf edenleri sevmez dedi. Ulanırken yerli yerinde kullanman gerekiyor. Aşırı gidenleri bırak dedi. Ya da rahmet tecellisi fazla oldu. Aşırı oldu. Ne olur bu sefer? Mümini sevmesi gerekir, Müslümanı sevmesi gerekir, haktan yana durması gerekir. Bakıyorsun ki aşırı derecede rahmet etti, kendine zulmedene de rahmet ediyor. Ama zulmünde ona yardım ediyor, farkında değildir. Oysa ki kendisine zulmedeni, zulmedenleri zulmünden arı koymak gerekiyordu. Kendisine göre bu rahmettir diyordu. Yahudiler, Hristiyanlar da cennete gitsin diyor. Yazıktır, günahtır, rahmet etmek lazım diyor. Aşırı gitti. Allah kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse o cehennemliktir dedi. Ve haddini aştı, sınırı aştı. Allah'ın cehennemlik dediklerine cennetlik dedi. Haddi aştı, sınırı aştı. Sınırı aşanları bırakın dedi. Ne buyuruyor Diyar-ı Kerime'de? Hitabı müminlere yapıyor diye Allah size ne oluyor? münafıklar hakkında iki kısma ayrılıyorsunuz. Yani bir kısmınız bunlar münafıktır diyor bir kısmınız bunlar da cennetliktir diyor. Size ne oluyor öyle? Nasıl hüküm veriyorsunuz? münafık münafıktır yani. Hükmü Allah koyuyoruz. çizmiştir. Ya iman edersin gerçek manada Allah'ı seversin, Allah için seversin Hayatını Allah için yaşarsın ya da dilinle ben müminim, ben Müslümanım diyorsun ama Müslümanlık senin üzerinde görünmüyor. İmanın senin üzerinde görünmüyor. Dilinin söylediğini kalbin tasdik etmiyor. Bu da cennete gitsin dediğinde sınırı aşmış oluyorsun. Allah'ın isimlerinde aşırı gitmiş oluyorsun. Bir de bunu neye bağlayacaksın? merhametine evet. Allah'ın isimlerinde aşırı gitin demektir bu. Allah'ın isimlerinde aşırı gidenleri bırakın dedi. Onlar yaptıklarının cezasını çekecek. Öyle yaptıkları için. Evet, Allah davet ediyordu. Kul da dua eder. Dua ederek Rabbini davet eder. Kulü Allah Allah deyin dedi. Allah'ı davet edin. Kul, Ud'ullah. De ki onlara Allah'ı davet edin. Allah deyin, Allah'ı davet edin. Evil'ur Rahman Veya Rahman deyin. Eyyamen ted'û. Hangisini söylerseniz söyleyin. Evet, bu fark etmez. İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Falehul Esmaul Husna, en güzel isimler onundur. Rabbinizi ister Allah deyip davet edin, ister Rahman deyip davet edin. En güzel isimler onundur. Ama davet etmeniz gereken Allah'tır. Walla teşher bi salatike, walla tokhafit Namaz kılarken sesini fazla yükseltme, fazla da alçaltma. Yani orta bir biha, orta ikisinin arasında bir yol tut. Wabtagi beynezalike sebebiyle. Bu ikisi arasında bir yol tut. Allah kendisini zikretmeye, davet etmeye davet ediyor. Allahu la ilahe illahu lehul esmaul husna. Allah odur ki kendisinden başka ilah olmayandır. El esmavul husna, en güzel isimler ona aittir. Kul de ki, Ma ye'be'u, ma ye'be'u bikum Rabbi levla du'a'ukum. Eğer sizin duanız olmasaydı, Rabbiniz sizi ne yapsın? Ne işe yararsınız yani? Eğer duanız olmazsa, kez Demek ki onlar bunu yalanladı öyle mi? Fe seyu fekonu lizama. O zaman ceza onları yakalayacak. Yakalarına yapışacak. Onlar cezalarını bulacak. Eğer duanız olmazsa Rabbiniz size ne yapsın? Neden size kıymet değer versin? Demek ki kıymetimizi, değerimizi duamızdan alıyormuşuz. Allahı, Allah'ın isimlerini, Allah'ın isimlerinin tecelli etmesi için evet, duamızdan alıyormuşuz. Yoksa hiç kimsenin kıymeti, değeri Allah katında olmaz. Dua, davet. ve o aleyhi ayetüne onların karşısında karşısında ayetlerimiz okunduğunda vella müstekbira yüz çevirir kibirlenir müstekbirce davranır kibirlenir ayetlerimizden yüz çevirir Allah'ı dinlemez yani anlamaya çalışmaz ken lem yesmaha sanki ayetleri hiç işitmemiş gibi davranır. Keenne fi uzunihi waqra. Sanki kulağında bir ağırlık varmış gibi. Febşirhu bi azabil elim. Onu iş yakan bir azapla müjdele. Ayetlerimize karşı böyle Sahır davranan, sanki işitmemiş gibi muamele eden, onlar için elin bir azap vardır, elin bir azapla onları müjdele. Yesnur ayatillahi tutla aleyhi Allah'ın ayetlerini işitir de okunduğunda işitir. Sumb Yusiru mistek bira. Sonra arkasını dönet gider, çeker gider hem de müstekbirce, kibirlenerek niye böyle yapıyor? ben bunu biliyorum diyor zaten bunu benim anlamama gerek yok bunu böyle yapmaya gerek yok böyle olmasa da olur dediğinde Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenmiş çekip gitmiştir yani <gülüyor> sanki onu hiç işitmemiş üzerinde hiçbir etki bırakmıyor. O ayet üzerinde, ayetler üzerinde tefekkür etmez. Tebeshirhu bi azabin elim. Evet onlara elin bir azabı müjdele. Allah davet ediyor. Ya yuhellezine amenu. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler. İstecibulillahi ve resulih. İsa dâvakum. Allah ve Resûlü sizi davet ettiğinde, onun davetine icabet edin. Allah'ın ve Resûlünün davetine icabet edin. Va'âlemu annallah yahulu bîn al-mar'i ve kalbihi. Bilin ki Allah insan ile kalbi arasına tecelli eder. İnsan ile kişi ile kalbi arasına tecelli eder. Allah senin kalbine tecelli etmiştir. Allah bu daveti yaparken senin kalbine yapıyor. Bu daveti kendisi yapıyor. Sen ayeti dışarıdan dinliyorsun ama Allah bu daveti senin gönlüne yapıyor. Bu vahyi senin gönlüne yapıyor. Bu Hepiniz onun huzurunda toplanacaksınız. Hepinizi kendi huzurunda toplayacaksınız. Allah davet ediyor. Kendisine ve resulüne resulünün davetini icabete davet ediyor. Vallahu yed'u ila daris Allah sizi darüsselama davet eder. Allah sizi selam yurduna, cennete davet eder. Gönlünüzün cennet olmasına davet eder. Darüsselam ve yahdi men yesha ila siratin mustakim Bununla beraber sizi dosdoğru doğru bir yola, sırat-ı müstakime hidayet etmeye davet eder. Neyle davet ediyor? Resulüyle, ayetlerle. Bir de müminlere daveti emrediyor. Ve olacak minkom ümmetin. Sizden bir ümmet, bir cemaat bulunsun. Yedgona ila al-akhir. davet eden bir ümmet, bir cemaat olsun, bulunsun. Ve yemuruna bil-ma'ruf. İliye davet eden bir cemaat bulunsun. Ve yenhona anil-münker. <gülüyor> Kötülükten de nehyeden bir cemaat. İçinizde böyle bir cemaat bulunsun. Ve ulayik hemul muflihun. İşte asıl feraha ermiş olanlar, kurtuluşa ermiş olanlar, saadete ermiş olanlar da onlardır. Hayra davet eder, iyiliğe davet eder, güzelliğe davet eder, kötülükten de nehy eder, sakındırmaya davet eder. Hu Allahu laddi aleykum ve malaikatuhu. Allah odur ki melekleriyle beraber size selat eder. Allah melekleriyle beraber size selat eder. Size yardım eder, size destek olur. Size selam eder. Li yuhrijecum mine'z zulumat ila'n nur. Niye bunu yapıyor? Sizin karanlıklardan çıkıp nura ermeniz için. Tizi karanlıklardan nura davet eder. Ve kane bil müminin rahimar. Allah müminlere karşı bir rahimdir. Rahmetiyle muammele eder. Ve izaselle ki ibadi anli. Eğer kullarım, evet kitap Resulullah kullarım sana beni sorduğunda. "Eğnli, karibin ben yakınım, ben kuluma yakınım. Ucubu davet edaği, eza daani Dua eden bana dua ettiğinde, onun duasına icabet ederim. Davet eden evet, kulum beni davet ettiğinde, onun davetine icabet ederim. Ben ona yakınım. Feh, yesteucubu li." Onlar da benim davetime icabet etsin. Ben de onları davet ediyorum. Ve yu'minuna bi bana iman etsinler. Bana benimle iman etsinler ve yu'minuna bi lallahum yashudun. Eğer böyle yaparlarsa, bana iman ederlerse, bana benimle iman ederlerse onlar rüştlerine ererler. Reşit olurlar. Kamil olurlar. Fat Allah'a Muklisin ellehudin, ve kafirun. Siz Allah'a davet edin. Hem de muhlis olarak, Halis olarak Allah'a davet edin. Halis olan Allah'ın diline davet edin. Saf Allah'a kul olmaya, abd olmaya. İhlaslı, muhlis olmaya davet edin. İsterse kafirler bundan hoşlanmasın. Siz bunu böyle yaptığınızda kafirli olanlar bundan hoşlanmaz. Hakkı hakikati örtenler sizin bu davetinizden hoşlanmaz. Onlar hoşlanmasa da siz dini Allah'a has kalarak Allah'a davet edin. Ud'u <gülüyor> Rebbukum evet. Rabbinize dua edin. Rabbinizi davet edin. Tedurru'an وَخُفْيَا Korkarak, umut ederek tazarru içinde dua edin. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ O haddini aşanları, aşırı gidenleri sevmez. Duayı yaparken de evet, huşu içinde, yalvara yalvara korkarak, umut ederek dua edin. Öyle haddi aşmayın, sınırı aşmayın. Yani dua ederken Rabbinize karşı edepli olun. <gülüyor> Ta evet. kale Rabbiniz buyurdu ki Ud'uni <gülüyor> lekum. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim beni davet edin davetinize icabet edeyim. İnellezineyestekbiruna an ibadeti. O kimseler ki Allah Allah'a ibadet etmekten kibirlenir, dua etmekten kibirlenir. Seyedhuluna cehenneme dahirin. Onlar cehenneme hor ve hakir olarak Girecekler. Dua etmekten, Allah'a ibadet etmekten kibirlenir. Onu gereksiz görür, yersiz görür. Hüvel hayyü la ilahe illahu Diri olan odur, ondan başka ilah yoktur. İlah odur. Fad'uhu lehud din. Duanızı ona yapın, daveti ona yapın, dili ona has kalarak kulluğunuzu, duanızı, abdiyetinizi yapın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Övme ve övülme alemlerin Rabbi içindir, deyin. Öd'u ile sevili rabbike bil hikme. Rabbinin yoluna hikmetle davet et ve mevizetin hasene en güzel şekilde en güzel şekilde vaazda bulunarak hikmetle Rabbinin yoluna Rabbine davet et ve cadilhum billetihi ehsanu eğer mücadele etmen gerekirse mücadeleni en güzel şekilde yap öyle bağırarak çağırarak değil hakkı hakikati ortaya koyarak en güzel şekilde yap hikmetle yap güzellikle yap İnne rabbeke huwa a'lemu biman an sabilihi. Elbette ki Rabb'in kimin kendi yolundan saptığını en iyi bilendir. Ve huwa bil Kimin hidayete erdiğini de en iyi bilendir. Hidayette olduğunu da en iyi bilendir. Evet. Allah duayı öğretiyor dedim. Daveti öğretiyor aynı zamanda bir de Resulullah Efendimiz Ali vesselamın dua hakkında söylediklerini söyleyeyim. Dua ibadetin özüdür buyurdu. Rabbimiz haya sahibidir. Kerem sahibidir buyurdu. Kullarını elini açıp ona dua ettiğinde onu boş çevirmekten Haya eder buyurdu. Aynı şekilde gene buyuruyor Resulullah Efendimiz dua ederken Allah'ım istersen bunu ver, ister ver, verme demeyin. İster bana rahmet et, ister beni mağfiret et demeyin. Söylediğinizi her ne söyleyecekseniz onu kesin olarak söyleyin. Çünkü zaten hiç kimse Allah'ı zorlayamaz. Sen neyi istiyorsun onu söyle. O zaten bildiği gibi yapacak. O zaten sana uymaz. Yani ister yap ister yapma demen doğru değildir. Dua kesin olmalıdır buyurduk. Neyi istiyorsan onu kesin olarak söyle. Evet. Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Onlar hayırda yarışırlar. Umarak ve korkarak bize haşyet içinde dua ederlerdi. Allah'ın duasını kabul ettiği kimselerdir bunlar. Günahlarımızın asla bizi duadan uzaklaştırmaması lazım. Yani ben bu harımla nasıl dua edeyim demiyoruz. Dersek yanlış olur. Böyle bir fikir, böyle bir düşünce yanlıştır. Günahımız ne olursa olsun, yanlışımız ne olursa olsun, o bizi kul olmaktan, abdolmaktan çıkarmaz. Bizi Allah'a karşı ihtiyaçsız yapmaz. Günahım çok, duam kabul olmaz diye bir fikir, bir düşünce yanlıştır. Neden yanlış? Allah şeytanın bile duasını kabul eder. Eder mi? etti. İblisin duasını kabul etti. Ne dedi iblis? Allah onu kovunca, rahmetinden kovunca İblis, ya Rabbi bana insanların tekrar dirileceği güne kadar mühdet ver dedi. İzin ver. Allah ne buyurdu? Seni, sana izin verdim. Sen izin verenlerdensin dedi. Kıyamet gününe kadar sana izin verdim. Duasını kabul etti. Allah kafirin de duasını kabul eder. Mazlum olunca orada din geçmez. Mümin midir? Müslüman midir? Kafir midir? Müşrik midir? mazlumsa mazlumun duası reddolmaz. Herkes Allah'ın kurudur yani. Eğer Allah iblisin duasını reddetmiyorsa bu durumda bizim benim duam kabul olmaz dememiz doğru olur mu? kendimizi İblis'ten daha aşağı görmüş olduruz. İblis'ten daha aşağı varlık mı var? Böyle bir fikir, böyle bir düşünce onun için kesinlikle yanlıştır. Bir de peygamberler dua etmişler. Allah duayı nasıl yapmamız gerektiğini öğretiyor bir de. Eğer ayet ya da sure kul diye başladıysa, söyle, de ki diye başladıysa, Allah öğretiyor orada. قُلِ اللّٰهُمَّ malikel مَلِكَ mülk De ki, Allah'ım ey مَلِكُ mülk Ey mülkünün maliki, ey mülkün sahibi Allah'ım de. Duayı böyle yap diyor. Kul. O zaman biri dua ederken, ya Allah'ım demesi lazım, ya da evet, Rabbim, ya Rabbi demesi lazım. Allah duayı öyle öğretiyor. diyor. Kul. Allahümme malikul mülk. De ki, ey mülkün sahibi Allah'ım. Tü'til mülke men terşâ mülkü dilediğine verirsin. Ve ol mülke mimmen teşa. Dilediğinde de o verdiğin mülkü geri alırsın. Ve tuizzu men dile Dilediğine izzet verir, şeref verirsin. Ve tuzillu <gülüyor> Dilediğini de zillete düşürür, rezil edersin. Bi yedikal hayr. Hayır senin elindedir. İnneke ala her kadir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Mülk senindir. Mülkünü dilediğine verirsen dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil eder, rezil edersin. Çünkü mülk senindir. Hayır senin elindedir. Allah duayı böyle yap dedi. Benden böyle iste dedi. Benden mülkü isteyeceksen Şerefi isteyeceksen, hayri isteyeceksen böyle iste dedi. Eğer bana sığınacaksan, zillete düşmekten bana sığınacaksan, rezil olmaktan seni korumamı istiyorsan duayı böyle yap. Elindekini kaybetmek istemiyorsan duayı böyle yap. Duayı öğretiyor Allah. Ayet devam ediyor. Tülücillel fennahar. Geceyi Gündüzün içine daldırırsın. Wa tuliju'n-nahare fil Gündüzü de gecenin içine daldırırsın. Wa tukhriju'l-hayye minel-meyyit. Ölüden diriyi çıkarırsın. Wa tukhrijul-meyyite minel-hayy. Diriden ölüyü, ölüden de diriyi çıkarırsın. Ve terzukhu men teşâ bi gayri de hesapsız rızık verirsin. Hesapsız rızıklandırırsın. Evet. evet. Bu başka bir ayet. Ve kul Rabbighfir de ki Rabbim beni mağfiret et. Erham bana merhamet et. Ente hayrul rahimin. Sen rahmet edenlerin tek hayırlı olan isim duayı öğretiyor Allah yüceler yücesidir, hak olan melik, mülkün meliki odur ve la te'acel bil Kur'an min kabli en yukda ileyke vahyuhu hitap Resulullah Efendimiz'edir sana vahiy inerken acele etme. Onu tekrarlamak için acele etme. Ve kul de ki, Rabbi ilma. De ki Rabbim ilmimi arttır. Duayı böyle yap. Bir de Rabbimizden ilim istememiz gerekiyormuş. İlmimizi arttırmasını istememiz gerekiyormuş. Rabbi fala fi'l kavmi Rabbim beni zalim kavim arasında bulundurma diye dua et. Bir de emir olarak geliyor. İnne'llaha ve melaiketehu yusellune alen nevi. Allah ve melekleri elbette resulüne, peygamberine, nebisine selat ederler, yardım ederler. Ya amenu selle aleyhi ve sellimu teslima. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler siz de Allah'ın Resulüne tam bir teslimiyetle selat getirin, selat edin, yardım edin, destek olun. İnnellezine yü'zun Allah'a ve O kimseler ki Allah'a ve Resulüne eziyet ederler. Kim Allah'a eziyet edebilir? Allah'ın Resulü'ne eziyet edilince Allah'a eziyet edilmiş olur. Allah onu kendine kabul eder çünkü. Lanahumullahü fi dünya ve âhire Onlar dünyada da ahirette de lanete uğramışlardır. Allah onlara lanet etmiştir. Hem dünyada hem ahirette. Ve addalehum azaben mühina. Bir de onlara Alçaltıcı bir azap vardır. Allah onları evet, rezil, rüsva yeder, alçaltır. Allah'ın Resulüne nasıl eziyet olur? Bütün müşul ikamiler Allah'ın Resulünün varisleridir. Allah'ın Resulünün Resulleridir. Allah'ın vahyini taşıdıkları için, Allah'ın vahyiyle davet ettikleri için, Allah'ın Resulleridir. Allah'a davet ediyor çünkü. Allah'ın vahyiyle davet ediyor çünkü. Eğer insan bunu anlamazsa, bilmeden, farkında olmadan, kendi nefsinin hevasına uyarak, şeytana uyarak, Bildiğini zannederek evet, sıkıntı verir, eziyet etmiş olur. Allah'ın lanetine uğrar. Kul Allahümme fatir semavati velert. De ki Allah'ım, ey göklerin ve yerin ilk yaratanı olan Allah'ım. Alim el ve şehade. Görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'ım. Görünenin ve görülmeyenin alimi olan Allah'ım. Ente <gülüyor> ta'kumu beyne ibadik. Kulların arasında hükmünü sen ver. Fima kanu fihi ihtelifun. Onların ihtilaf ettiği konularda Hükmü sen ver. Zaten ahirette hükmü sen vereceksin. Anta beyne ibadik. Kulların arasında hükmünü sen ver. Yani Allah kuluna neyi öğretiyor? Sakın ola ki hükmü sen vermeyesin. Duanı böyle yap. Eğer birileri yanlış yaptı diye düşünüyorsan onlar hakkında hükmü sen verme. Hükmü Allah'a havale et. Allah'ım hükmü sen verdi. Aynı şekilde İhlas suresinde Felak ve Nas suresinde Allah yine duayı, daveti öğretiyor. Kul huvallahu ahad. De ki Allah birdir. Allah tektir. Allahu seme'd. Aynı şekilde burada duayı öğretiyor. Buradaki dua tamamen esmayla duadır. Allah'ın isimleriyle duadır. Yani ibadettir, tesbihtir. Bu tekbirdir, bu tevhiddir. Kul Allahu ahad, Allah'u semet dediğinde Allah'ı tekbir etmiş oluyorsun. Allah'ın isimleriyle dua etmek ayrı, Duayı Allah'ın isimleriyle yapmak ayrıdır dedim. Bu Allah'ın ismiyle duadır. Tevhiddir, tesbih'tir. Aynı şekilde ne buyuruyordu? Kul euzu felak. De ki sığınırım. Felakın Rabbine. Min şerri ma halak. Yarattıkların şerrinden Rabbime sığınırım. Allah bana sığın dedi yani. Nas suresinde de aynı şekilde öyle buyuruyor. Kul avuzu bir nas, melikin nas diye. de ki sığınırım. insanların Rabbine, melikine, ilahına. Hazreti İbrahim İsmail'in duası var. Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Onlar da dua ederken Allah'ın isimleriyle dua ettiler. Duayı Allah'ın ismiyle yaptılar. Kabe'yi yaparken ikisi, Ya Rabbi bunu bizden kabul et. Sen semî ve alimsin. Her şeyi işitensin, her şeyi bilensin. Duamıza icabet et, bunu bizden kabul et. Dediler. Aynı şekilde Zekeriya Aleyhisselam dua ederken, İnneke semî du'a. Sen duaları işitensin Ya Rabbi duamı kabul et diye dua etti. Bir de dua etmesini bilmeyenler var. Ve yed'ul insanu bis şerri hu bil ve kanel insanı acıula Allah insan hayri istemekte acele eder Hayri isterken şerri kendisine göre hayırdır ama onun istediği onun için şerdir bunun içinde acele ediyor ne dedi böyle yapmayın dedi hayırda acele ettiğiniz gibi şerde acele etmeyin. Yani sen kendin için hayır zannettiğin bir şeyi aceleyle istiyorsun. Eğer ben sana onu verirsem sen belanı bulursun. Onu ısrar eder acele eder onda. Şartlar daha müsait değil. Oluşmamış. O anda onun o istediğini verirsem ona şer olur. Hayır olmaz. Ama insan o hayırdır diye orada acele eder böyle yapmayın diyor sen sabırlı ol bir şey istiyorsun bırak mutlaka onu sana verirken onun, onun senin için hayır olması için şartları oluşturuyorum zamanı gelince olur bunun için acele etme şimdi eğer senin o istediğini verirsem o sana şer olur onun için duada bu şekilde acele etme İste ama acele etme bir de Allah insanlardan öylesi var ki onlara sıkıntı geldiğinde musibet, bela hastalık geldiğinde bütün gönlüyle, her zerresiyle bize yalvarır biz ondan o sıkıntıyı giderdikimizde sanki hiç bize dua etmemiş gibi döner gider bizi unuttur artık dua etmez Dua kulluğun gereğidir. Dua etmeyen kul değildir. Kul her an duadadır. Duada olmalıdır. Tesbihte olmalıdır. Allah'ın isimlerini zikretmeli, Allah'ın isimleriyle duada, davette olmalıdır. Bir de Allah'ın isimlerini zikrederken Allah'ın ismini davet ediyor. O ismin kendisinde tecelli etmesini davet ediyor. Veyda mesel insana duru, insana bir zarar dokunduğunda deana li cennibihi el qaiden el otururken yan üzeri yatarken bize dua eder. Zarar dokunmuş ona. Fakat ma keşfına anhu duru hu duru Ondan o zararı gider digimizde üzerinden onu açtıkımızda merre keen ona, una ila durr sanki o zarar hiç ona dokunmamış sanki bize hiç dua etmemiş gibi gider kezalike zune lil musrifine makanu yamalu işte misriflere işleri böyle süslü görünür o israf ediyor o hayatını israf ediyor İsraf etmemesi için ne yapması lazımdı? Dua etmeye devam etmesi lazım diye. Allah'a şükretmeye devam etmesi lazım. Yoksa hayatını israf eder. Hayatını da böyle israf edenler yaptıklarını süslü görürler. Doğru, güzel yaptıklarını zannederler. De Allah'a muhlisinellehu dine le in encey min darda kaldıklarında bizi kurtar diye dini bütünüyle Allah'a haskılarak dua ederler. Tam Müslüman olurlar, tam mümin olurlar yani. Ne zaman ki onları onlardan o sıkıntıdan kurtardım le nekunenne Müneş Şakirin. Evet, derler ki eğer biz buradan kurtulursak, bu sıkıntıdan kurtulursak kesinlikle şükredenlerden oluruz derler. Ama kurtulunca şükretmiyor. Ve izâ mes-sen-nâse durru de'av rabbehum münibine ileyh. İnsana bir zarar dokunduğunda bütünüyle Allah'a döner ve ona dua eder. Summe izâ ezâqahum minhu rahme ne zaman ki ona rahmetimizden tattırdık, sıkıntısını giderdik, ona bir de rahmetimizden tatırıp ikram ettik. İzâ ferîkun minhum onlardan bir kısmı bir <gülüyor> rabbihim Rablerine şirk koşarlar. Nasıl şirk koşuyor? Bu sıkıntıyı biz giderdik, akıllıydık, işi biliyorduk, biz hallettik işimizi deyince Allah'a şirk koşmuş oluyorlar. Allah'a şükretmek yerine evet, müşrik oluyorlar, şirk koşuyorlar. Feyda messel insâne durrun deana. İnsana bir sıkıntı dokunduğunda, zarar dokunduğunda hemen bize dua eder. Allah böyle farklı farklı anlatıyor yanlış dua yapanları ya da sıkıntıdayken dua edip sıkıntı gidince dua etmeyenlerin halini anlatıyor. Summa izza khawalnahu minna. Sonra o sıkıntıyı ondan giderdiğimizde ona bir nimet ikram edip onu ona tattırdığımızda, bahşettiğimizde fekale innema utituhu ala ilmi. Der ki bu benim ilmim sayesinde bana verildi. Ben işi biliyordum onun için bu böyle oldu. Yani Allah ikram etti, sıkıntımı giderdi, bana ikram etti demiyor. Ben işi biliyordum, bunu ben yaptım der. Bel, hiye, fitne. Hayır dedi Allah, bu bir imtihandır. Böyle yaparak sana sıkıntıyı verip verirken o sıkıntıyı üzerinden alıp nimeti verirken bu bir imtihandır. Seni imtihana tabi tuttu. Ne yapacaksın diye, şükredecek misin, Allah'tan bilecek misin, sıkıntıda sabredecek misin, bunu göresin diye, anlıyasın, bilesin diye. Walla kinnak la ya'lamun. Ama onların çoğu bunu bilmiyor. Ve ida ananna alel insan. Biz insana bir nimeti verdiğimizde onu nimetlendirdiğimizde a'rada ve ne bir janibihi yani büker kafasının dikine gider yani bildiği gibi hareket eder ve iza messehu ne zaman ki ona bir şer dokundu fezu bu sefer boyun büküp duaya başlar. Bütünüyle duaya dalar. Nimet verdiğimizde, böyle tersi bunun. kafasının dikine gider. Ama şer dokunduğunda bu sefer boynunu büker, duaya başlar. Duaya koyulur. Bu da başka bir tür. Allah duaya, peygamberlerinin duasına icabet ettiğini anlatıyor. وَلَكَدْ نَذَانَا نُحٌ فَلَا emel مُجِبُونَ Nuh bize dua etti. Biz de onun duasına icabet ettik. Biz ne güzel duaya icabet ederiz. قَالَ surni سُورْنِ بِمَا Evet Dedi ki, Rabbim bu kavim beni yalanladı. Bana yardım et. Bana yalancı dediler, beni yalanladılar. Onlara karşı bana yardım et." dedi. Ve قال نوح ربّي لا تهزر على Rabbim dedi, bu yeryüzünde onlardan hiç kimseyi bırakma. Rabb'im كثير لي veli valideye veli ve men dakhale beytiye müminen, ve lil mu'minin ve'l mu'minat dedi ki Rabb'im beni anamı babamı evime girenleri evime giren mümin erkekler ve mümin, mümin kadınları wala tezidiz zalimine illa tebara zalimlerin de ancak helakını arttır. Zalimleri helak et. Kezebat qablhum kavm-u Nuh. Nuh bundan önce. Evet. Nuh yanılmamıştı. Ve kezebu abdena ve qale mecnunun. Ve kulumuzu yalancı demiş onu incitmişlerdi. Fedae arabehu inni maglubun fantesir <gülüyor> dedi ki Rabbim ben mağlup oldum bana yardım et yenildim. Bir kul bunu söylediğinde Allah'ın yardımı zaten gelir. Bu Allah'ın Resulü olunca evet, yardım peşinden hemen gelir. Fefethna evua ve sema bi ma münhemir. Bunun üzerine biz de günün kapılarını açtık, oradan evet, suyu indirdik ve fecer nelererde oyunen feltekel ma ala emrin kad قدر yerden de suyu fışkırtık Allah'ın takdir ettiği o iş gerçekleşsin diye. Bir de Allah cennetliklerin duasını anlatıyor. Kalu inna kunna qablu fi Cennettekiler birbirlerine diyecekler ki biz daha önce de kendi kavmimiz içinde, ehlimiz içinde yani yaşadığımız yerde Allah'a karşı evet, Allah'ın azabından korkuyorduk. Korku içindeydik. Ebedi hayatımızı kaybederiz diye endişe içindeydik diyecekler. O korkuyla, o endişeyle Rablerine dua etmişlerdi. Ve mennallahu aleyna Allah bize İhsan etti, ikram etti. Bu Allah'ın bize saf ikramıdır. Ve <gülüyor> vakana azab semu bizi o kavurucu azabın, ateşin azabından korudu. İnna künna min qablu nedu'ahu. Biz bundan önce ona dua ediyorduk. İnnehu huwal baru rahim ona dua ediyorduk, bizi korusun diye, muhafaza etsin diye. O iyiliği sınırsız olandır, rahmeti sonsuz olandır. Rahmetiyle, iyiliğiyle bize muamelede bulundu. Fezzekir, hitabı Allah Resulullah Efendimiz'e yaptı. Anlat dedi, hatırlat dedi, ögüt vermeye davet et. Hemâ ente bi ni'metir rabbike bi kahinin ve la Sen Rabbinin nimeti sayesinde ne kahinsin ne de mecnun. Senin bu anlattıkların Allah'ın sana vahyettikleridir yani. Bir de kıyamet günü kaybedenlerin duası vardır. Allah'ın huzurunda duayı Allah'a yapıyorlar izil mujrimune nakisu ruusihi ruusihim inde Rabbihim. Kıyamet günü o mücrimleri, suç işlemiş olanları Rabbinin huzurunda boyunlarını nasıl büküp başlarını nasıl eğmişler onları bir gök, görsen. Ebsarna ve semi'na. Derler ki Rabbimiz gördük ve işittik. Hakikati anladık, görerek ve işiterek anladık. Ferci'na ana bizi geri gönder. Ne amel salihen inna mukinun. Biz salih amel işleyelim. Artık biz gerçek bir yakın sahibi olduk. Bu sefer bizi geri gönderirsen salih amel işleyeceğiz. Ama iş işten geçmiştir. Bir de cehennemdekilerin duası var. Ve qala'l ladina finnar. O ateştekiler diyecekler ki li cehennem. O cehennemin bekçilerine diyecekler: Ud'u rabbakum. Rabbinize dua eden yukhafif 'anna yawmen minel azab. Bir gün olsun azabımızı hafifletsin. Kalu, cehennemin bekçileri onlara diyecekler ki, evlem teku teetikum rusulukum bil beyinat. Size Allah'ın resulleri, Allah'ın ayetleriyle size gelip anlatmadılar mı? Bugünü haber vermediler mi? Kalu bela. Derler ki, evet. Kalu, Evet. O zaman beşiler der ki kendiniz dua edin. Niye duayı bizden istiyorsunuz? Kendiniz Allah'a dua edin. Wama dua el kafirine illa fidelaf. Kafirlerin, hakkı hakikati örtenlerin duası boşa gitmiştir. Boşunadır. Yani duaları bir işe yaramaz, sonuç vermez. Bir de peygamberler dua etmişlerdir. Hazreti Adem'in duasıdır bu. "Kâl erabbena zelamna Evet Hazreti Adem dedi ki dua ederken "Rabbimiz" dedi. Hitabı bu sefer Rabbimiz olarak yapıyor. Rabbimiz biz kendimize, nefsimize zulm ettik. Ben de Hava nefsimize zulm ettik dedi yani. وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا Eğer sen bizi etmezsen, bize merhamet etmezsen, لَنَّكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِ Kesinlikle biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allah da onları mağfiret edip rahmet etti. O zaman duayı öyle yapmak gerekiyormuş. Yani hemen beni affet, bana merhamet et demek doğru değilmiş. Önce, suçumuzu itiraf ediyoruz. Kendimize zulmettiğimizi itiraf ediyoruz. Bu da Hz. Zekeriya'nın duasıdır. "Kale <Gülüyor> inni wehana'l azmu minni." Zekeriya dedi ki, evet, "Rabbim benim kemiklerim gevşedi. aler, ra'se şeyba." Evet, saçlarım ben beyaz oldum. Velem ekun bi duaike Rabbbi şakiyya. Ama sana yaptığım duada hiçbir zaman mutsuz olmadım, pişman olmadım. Hiçbir zaman beni geri çevirmedi. ve Nuh selamın duasıdır. "Kala evet. en Nuh dedi ki: "Rabbim, senden bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Ve ve Eğer sen beni mağfiret etmezsen, bana merhamet etmezsen" min مِنَ الْخَاسِرِينَ Ben hüsrana uğrayanlardan olur. Oğlu Kenan'ı affetmesini söylediğinde, kurtarmasını söylediğinde Allah öyle buyurmuştu ona. Sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim demişti. Biri iman etmemişse onun kurtuluşunu isteme. O da böyle istihbar etti. Bu da Yusuf Aleyhisselam'ın duasıdır. قَالَا <gülüyor> Rabbi سِجْنُوا habbu ileyye mimma yad'unani ilayhi ve tesrif anni kaydahun dedi ki Yusuf aleyhisselam bu kadınların beni davet ettiği şeydense zindanı tercih ederim zindan bana bunların davet ettiklerinden daha sevimlidir eğer sen onların bu tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan ve ekun minel cahilin ben cahillerden olurum sen beni korumazsan ben kendimi koruyamam cahillerden olurum yanlış yaparım dedi yani beni sen koru evet, bu da İsvi Aleyhisselam'ın duasıdır Rabbi qed Ateyteni minel mülk Yusuf aleyhisselam dedi ki Rabbim sen bana mülkten nasip verdin nasibimi verdin ve allemteni min tevilil hadis. bana bir de hadiselerin rüyaların yorumunu tevilini öğrettin bana talim ettirdin fatiri semavati vel erd. gökleri ve yeri evet yaratan sensin en tevalliyi fi ve alâkire. Dünyada da, ahirette de benim velim sensin, benim dostum sensin. Tövfeni Müslüman, Beni Müslüman olarak vefat ettir. Ve alpikni bil salihin, beni salihlerin arasına kat. "Daha sonra Allah'ın Rabbine kavmil müfsidin. Bu da Lut Aleyhisselam'ın duasıdır. Evet, ne dedi? Rabbim bu fesatçılardan bu fesatçılara karşı müfsitlere karşı bana yardım et. Rabbi necini ve ehli bimma yamalun. Evet, Rabbim dedi beni ve ailemi bunların yaptıklarından koru, muhafaza et. Bu da Hazreti İbrahim'in duasıdır. Ve izkale İbrahim'u Rabbi ic'al Hazabela'den emina. İbrahim dedi ki Rabbim bu beldeyi yani Kabe ve civarını güvenilir emin bir belde kıl. Verzuk ehlehu mine semerati men amene minhum billahi vel yevbil ahir. O Burada, bu beldede bulunanların Allah'a ve ahirete iman edenleri rızıklandır. Çeşitli meyvelerle rızıklandır. Kâle, ve men kefere fe ümetti'uhu kalila Allah ona cevap verdi. Ve men kefere. Kafirlere de Allah nimet verecek. Sadece İman edenlere değil. Yani dua ederken bir tek müminlere ikram et deme. Allah kafirlere de ikram edecek. Sümme eturruhu ila azabin nar. Sonra onlar zaten cehennem azabına dışarı olurlar. Febbi'sel mesir. <Sülüyor> o ne kötü yerdir. Ve iz İbrahimul İbrahim'ul de minel beyti ve İsmail Evet. O zaman İbrahim, İsmail'le beraber beytin, Kabe'nin temelini yükseltiyordu. Rabbena tekabbel minna Rabbimiz bunu bizden kabul et. İnneke entes semi'ul alim. Sen semi' ve alimsin. Her şeyi işiten, duamızı işiten, bizi bilensin, içimizi bilensin dedi. Rabbena as fihim rusulen minhum. Evet, dedi ki bir de, Rabbim onların içinden, kendi zürriyetinden gelenlerin içinden bir resul gönder. Gönder. Bir resul çıkar onların içinde yet ve aleyhim ayatik Onlara ayetlerini okusun ve yuallimuhul kitap kitab-ı onlara talim etsin ve'l hikme hikmeti öğretsin ve yuzekihim onları teskiye etsin. İnneke entel azizul hakim. Muhakkak ki sen aziz ve hakimsin. Bu da Hazreti İsa'nın Havarilerinin duasıdır. Rabbena amennâ bima enzelte. Dediler ki, Rabbimiz bize indirilene iman ettik. Ve tebe'ne Resul. Resulüne tabi olduk. Fektubna şahidin Bizi şahitlerle beraber yaz. Bizi de şahitlerden yaz. Bu da Musa'nın duasıdır. Evet, Musa dedi ki Rabbimiz Rabbim beni mağfiret et. والأخي, kardeşimi mağfiret et. Beni ve kardeşimi mağfiret et. Ve edhilna fi rahmeti. Bizi rahmetinin içine dahil et. Rahmetinin içine koy. Ve ente rahimin, Sen Rahimsin Evet. Hazreti İbrahim ediyor. Ve iskale İbrahim'i İbrahim dedi ki Rabbic al hazel belde emina. Dedi ki Rabbim bu beldeyi emin kıl. Ve jnebni ve beniyyi ve beniyye en te'budel esnam. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Hz. Evet, Hazreti İbrahim'in duasıdır bu da. Rabbenağfirli veli wali validaye et evet, rabbim beni mağfiret et. Anamı babamı mağfiret et veli müminin müminleri mağfiret et. Yevma yakumul hisab. İnsanların hesaba kalktığı gün. Evet Hazreti Musa ve'al li veziren min ahli bana ailemden bir yardımcı, bir vezir ver dedi. Hz. Harun'u kendine yardımcı olarak istiyor. Ellezi halaqani <tuğansız> fehuvve yehdini ki o Rabbim beni yarattı, sonra bana doğru yolu o gösterir. Bu da Hz. İbrahim'in duasıydı. Vela tuhzini yevme yub'asun Hz. İbrahim söylüyor. İnsanların tekrar dirileceği günde beni utandırma. Hazreti Musa'nın duasıdır. Kale <gülüyor> Rabbi inni zelem tu nefsi Rabbim, ben kendi nefsime zulmettim. فَغْفِرْ لِي Beni magfiret et فَغَفَرَ لَهُ Allah da onu magfiret etti. İnnehu هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Muhakkak ki Allah gafur ve rahimdir. Hz. Musa bir adamı, adama bir tokat vurup adamı öldürünce tövbe etti. Allah da tövbesini hemen kabul etti. Kaçıyor, Medyen'e gidiyor. Şuhayb Aleyhisselam'ın memleketine. Feseke lehuma. Sonra diyor koyunları, o hayvanları suladı. Sümme tevella ile zilli. Sonra dönüp gölgeye çekildi. Fekal. Dedi ki, Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fekhir. Dedi ki, Rabbim ben bana indireceğin هر خيرا فقير خيرنا فقيرين <تصفيق> ويا قومي مالي أدعوكم إلى النجاة ve tad'unani Bu da peygamberin duasıdır. Kavmına söylüyor. Ey kavmim ben sizi kurtuluşa davet ederken siz beni ateşe davet ediyorsunuz. Wala yasudunaka an ayati llah. Seni Allah'ın ayetlerinden döndürmesinler. Ba'de iz un zillet sana Allah'ın ayetleri geldikten sonra وَدْعُوا إِلَى رَبِّكَ Sen Rabbine davet et وَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Sakın müşriklerden ne olmak? وَمَنْ اَحْسَنَ قَوْلًا مِمَنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? amile سَالِحًا Bununla beraber salih, amel işler, ve Kae innneni, milleer müslimin. Ben Allah'a teslim oldum. Ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır. Bir de Allah Karun'u anlatıyordu. Ve asbaha alladine temannu bil emsi. Dün Karun'un yerinde olmak isteyenler bu sabah şöyle diyorlardı. Yequlune limen dediler ki Demek ki Allah dilediğine nimetini yere seriyor, genişletiyor. Min ibadihi ve yektir. Dilediğine de rızkı kısıyor, daraltıyor. Lev'en mennallahu aleyna. Eğer Allah'ın ikrami üzerimizde olmasaydı, La xasfa bina ve kânehu la yiflihl kafirun. Allah bizi de batırmıştı demek ki kafirler iflah olmazlar. Dua ederken Allah'tan evet. maldan önce iman istemek lazım, abdiyet istemek lazım. Kus min emualihim sadaqa. Evet hitap Resulullah Efendimiz'edir. Onların mallarından sadaka al. Tutehhiruhum ve tuzekihim biha. Onları bununla temizlersin, teskiye etmiş olursun. Ve selli aleyhim. Onlar için dua et. Onlara evet, manevi olarak yardım et. Selli. İn selateke sekenun lehum. Çünkü senin yardımın, senin duan onlar için sükûnettir. Vallahu semiun alim. Allah semi ve alimdir. Duayı işitendir, her şeyi bilendir. Kul inna rabbi de ki ben ancak Rabbime dua ederim. Rabbimi davet ederim Rabbime davet ederim vela ü ona hiçbir şeyi şirk koşma Hiç kimseyi ona şirk koşma kısaca hep beraber duayı anlamaya çalıştık Allah dua hakkında, davet hakkında bizden neyi anlamamızı istiyor? Allah'ın ayetleriyle anlamaya çalıştık. Bir de Duayı beraber yapacağız inşallah diyelim ki Allah'ın bir ismiyle dua edeceğiz Allah'ın bize öğrettiği gibi dua edeceğiz yalnız. Bu durumda o isimle ilgili o ismin geçtiği ayetleri bilmemiz lazım ki o isimle Allah'a dua edebilelim. Duayı o isimle de o isimle dua edelim. Diyelim ki Allah'ın Rab ismini Rabb tesbih etmek istiyoruz. Dua etmek istiyoruz. Veya duayı onunla yapmak istiyoruz. Bu durumda mesela ben birkaç tane sadece ayet söyleyeyim. Yüzlerce ayet var. Rabbil alemin. Övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Bu durumda sen Allah'a hamd etmiş oldun. Alemlerin Rabbine hamd etmiş oldun. Diyelim ki bugün devam edeceksin. Bu isimle dua edeceksin. Ne demen lazım? Ya Rabbi beni sana hamd eden kullarından eyle. Seni Rab olarak kabul eden kullarından eyle. Senin terbiyeni kabul eden kullarından eyle vahyine uyan kullarından eyle. Bunu bu ayetin gereği olarak söylüyorsun, duası olarak söylüyorsun. Aynı şekilde beni de hamde layık eyle. Beni de Resulullah Efendimiz ismi övülmüş olan Muhammed övülmüş olan peygamberine, Resulüne benzeyenlerden eyle diye dua etmesi lazım. Beni de övgüye layık eyle. Beni de övdüğün kullarından eyle. Ulai ke min Onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Evet. Rablerinden. Ne diyoruz? Rabbim. Hidayeti veren sensin. Beni hidayetine erdir. Beni senin Rab olarak kabul edenler de neyle? Beni kendi hidayetinle hidayete erdir. Vahyinle hidayete erdir. Resulünle hidayete erdir. Rab isminin tecellisini Hadi isminin tecellisiyle beraber söylüyorsun. Üstekinde Hamid isminin tecellisiyle beraber söylüyordu. Ellezina yezunnuna ennahumulaqu rabbuhum. Onlar Rablerine kavuşacaklarından emindirler. Biliyorlar. Rablerinin Rablerine kavuşmayı istiyorlar. Diliyorlar ve bundan da emindirler. Fikirleri, düşünceleri böyledir. Bu durumda evet. Ne diyoruz? Sen benim Rabbimsin. Beni kendine vasıl et. Beni sana vasıl olanlardan eyle. Kavuşanlardan eyle. <gülüyor> İsrâdallahu rabbuhu eslim. Kâle Eslemtu lirabbil alemin. Rabb'i ona teslim ol dedi. O da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bu Hz. İbrahim'in duasıdır. Ne diyoruz? Rabbim ben de sana teslim oldum. Ulâike aleyhim selavâtun min rabbihim ve rahmetun. Ulâike humul mühtedun. Onlara Rablerinden selam vardır ve onlar hidayete ermiş olanlardır. Ne diyoruz? Ya Rabbi bizi de selamda kıl, selamette kıl, bizi de hidayette kıl. Yani bir ismi söylerken o isim hangi ayette nasıl geçiyorsa ya da ne kadar aklında gönlünde kalmışsa ona göre duayı yapmalıdır. Bir de kendi gönlünden geldiği gibi duayı o isimle yapmalıdır. Şimdi o duayı o isimle yapmaya çalışacağız inşallah hep beraber. <gülüyor> duayı hangi isimle yaparsak yapalım. Mutlaka bütün isimler Allah ismine döner. Bütün isimler Allah isminden tecelli eder. Duayı yaparken Ya Allahümme, Allahım demesi lazım. Ya da Rabbi, Rabbena, Rabbim, Rabbimiz demesi lazım. Ayet-i kerimede Allah Allahu la ilahe illahu Allah odur ki kendisinden başka ilahı olmayandır. İlah sadece Allah'tır. Le'l esma'ul husna en güzel isimler onundur. O isimlerle ona dua edin buyurdu. Biz de inşallah bunu kısaca öyle yapacağız. Allah'ın isimlerini arkadaşlar yazmaya çalışıyorlar zaten. Yazmaya çalışırken aynı zamanda ibadet yapmış oluyorlar. Allah'ın ismini tefekkür etmiş oluyorlar. O ismin onların gönlüne tecelli etmesine sebep olmuş olurlar. Gönlünü Allah'ın o ismini açmış olurlar ki Allah da o ismiyle onların gönlüne tecelli eder. Göreceğiz. Arkadaşlar yazarken zaten Kağıdın üzerinde bile görünüyor. Tecelli etmiştir. Bütün isimler için aynı şey olmayabilir. Biri, birine gönlümüz açılır, birine tam açılmaz. Sonra orada açılır. Hepsi birbirini açar yani. Mesela Allah ismiyle dua ederken, evet, ne dememiz gerekir? Bütün isimler, bütün güzellikler, güzel isimler sana aittir ya Rabbi. Gerçek varlık sahibi olan sensin. Bütün varlık varlığını senden alır. Bütün varlık varlığını sana borçludur. Allah'ım. Bütün güzellikler sana aittir. Bütün güzellikler güzelliğini senden alır Allah'ım. Sen saf güzellik, saf muhabbet, saf aşksın Allah'ım. Allah isminin gereğidir bu aynı zamanda. Bizi, gönlünü, gözünü hakka hakikate karşı kör olanlardan eyleme. Senin varlığından, güzelliğinden, sevginden, gafil olanlardan eyleme. Seni unutan, senin de kendisini kendisine unutturduğun kullarından eyleme. Kıyamet günü siz beni unuttunuz, bugün ben de sizi unuttum dediğin kullarından eyleme. Bizi varlığını seninle bilip varlığını seninle tadanlardan eyle Amin. Güzelliğini senden alıp seninle güzel olanlardan eyle Amin. Sana kul olmayı, sana abd olmayı en büyük şeref olarak kabul edenlerden eyle Amin. Seni sevmeyi, sana aşık olmayı, aşkınla aşk olmayı nasip eyle Amin. En güzel isimler Allah'ındır o isimlerle bana dua edin buyurmuşsun. Biz de o de sana dua ediyoruz. Allah'ın ipine sımsıkri sarılın. Biz de ipine sarılıyoruz. Vahiy ipine, esma ipine, esma-ül hüsna ipine sarılıyoruz. En güzel isimlerinle seni istiyor, senden istiyoruz. Sen bizim Rabbimizsin Bizi terbiye edensin Bize yolu gösterensin Bizi terbiyenle Terbiye olanlardan eyle Terbiyeni kabul edenlerden eyle Vahyini kabul edenlerden eyle Gösterdiğin yolda yürüyenlerden eyle Seninle büyüyenlerden eyle Seninle irşad olanlardan eyle Rüştüne erenlerden eyle sen Rahmansın Zatında Rahman olansın Amin. Rahmetiyle Kullarına muamele edensin Amin. Rahmeti zatına yazansın Amin. Bize rahmetinle Muamele eyle Allah. Amin. Bizi de Rahman isminin Tecellisine mazhar eyle Amin. Kendine kullarına mahlukata merhamet edenlerden Eyle Amin. Sen Rahimsin Allah'ım Kullarına merhamet edensin Amin. Müminlere Özel olarak rahim ismiyle tecelli edip merhamet edensin. Seni isteyeni, cennetini isteyeni, ahiretini isteyeni rahmetinin içine alansın ya Rabbi. Bizi de rahmetinin içine aldıklarından eyle. Bizi de kullarına merhamet edenlerden eyle. Cennete davet edenlerden eyle. Sen maliksin Allah'ım. Mülkün sahibi sensin. Biz de senin mülkünüz Amin. Biz de sana aitiz Amin. Mülkünden bize emanet olarak verdiklerinden Onu yolunda harcanlardan eyle Amin. Kendini ona malik görenlerden eyleme Amin. Emanetçi görenlerden eyle Amin. Emaneti ehline teslim edenlerden eyle Amin. Yerli yerinde kuranlardan eyle Amin. Harcanlardan eyle Amin. Mülküne sahip çıkıp Kendini sana şirk koşanlardan eyleme sen ekremsin Allah'ım Zatında kerim olansın Allah'ım Ekrem isminle bize tecelli edip Bizi de zatında ekrem olanlardan eyle Amin. Verirken kerim olarak verenlerden eyle Amin. Verirken severek verenlerden eyle Amin. Verirken muhabbet duyanlardan eyle Amin. Bizi ekrem olanlardan eyle Allah'ım Sen ilahsın Amin. Sen tek mabudsın sen sevilmeye layık olansın Amin. sen kendisine secde edilmeye layık olansın Amin. bütün sevgiler muhabbetler senin hakkındır Allah'ım çünkü ilah sensin Amin. mabud sensin Amin. sevilmeye layık olan sensin Amin. aşık olunmaya layık olan sensin Allah'ım bizi sana aşık olanlardan eyle Amin. seni sevenlerden eyle Amin. aşkla muhabbetle sana secde edenlerden eyle Amin. Senin sevgine ihanet edenlerden eyleme. Amin. Kainlik edenlerden eyleme. Amin. Bizi de gönlünü sana aşanlardan eyle. Amin. ilah isminin tecellisine, aşkına, muhabbetine mazhar olanlardan eyle. Amin. Bizi de sevdiklerinden eyle. Amin. Sevgililerinden eyle. Amin. Sen vekilsin Allah'ım. Güvenilmeye layık olansın. Amin. Güvenilmesi gerekensin. Amin. Güvenilmeyi hak edensin. Amin. Bizi sana tevekkül edenlerden eyle. Amin. Güvenenlerden eyle. Amin. Şüphe duyanlardan eyleme. Amin. Acaba diyenlerden eyleme. Amin. Bizi de vekil isminin tecellisini mazhar eyle. Amin. Bizi de güvenilir kır Allah'ım. Kulların güvenine mazhar eyle. Sen gıfursun Allah'ım. Bütün günahları mağfiret edensin Allah'ım. Günahlarımızı mağfiret eyle Allah'ım. Aynı şekilde gıfır isminle bize tecelli edip kulların hatasını, kusurunu mağfiret edenlerden eyle. Amin. Affedenlerden eyle. Amin. Ceza verenlerden eyleme. Amin. Hatayı, kusuru kulların yüzüne vuranlardan eyleme. Amin. Sen e'lasın Allah'ım. Yüceler yücesisin Amin Anlaşılamayacak kadar yücesin Allah'ım Amin Yüceliğin önünde secde ediyoruz Allah'ım Amin Başımızı yere koyuyoruz Allah'ım Amin Eala olan sensin Amin Eala olan Rabbinin ismini tesbih et buyurdun Amin Seni tesbih ediyoruz Allah'ım Amin Subhane eala Amin Sen habersin Allah'ım Amin Her şeyden haberdar olansın Allah'ım Amin Bizi de bizden haberdar et Allah'ım. Nefsimizden haberdar et Allah'ım. Ruhumuzdan haberdar et Allah'ım. Güzelliğinden haberdar et Allah'ım. Sen meliksin Allah'ım. Mülkün meliki sensin Allah'ım. Bizim melikimiz sensin Allah'ım. İdaresini sana teslim edenlerden eyle Allah'ım. Bizi de kendi nefsimize melik eyle Allah'ım. Emanet olarak verdiklerinde bizi melik eyle Allah'ım. Senin melikliğinle onları idare edelim. Amin. Melikliğinle nefsimizi idare edelim. Amin. Sen ehadsın Allah'ım. Sen sametsin Allah'ım. Sen zatında tek ulansın Allah'ım. Sen sametsin Allah'ım. Amin. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu izahsın. Hiçbir şeye muhtaç olmayasın Allah'ım. Muhtaçlığını sana bilenlerden eyle Allah'ım. Senden başka kimseye muhtaç eyleme Allah'ım. Sen azizsin Allah'ım. Bütün şeref sana aittir Allah'ım. Bizi de azizliğinle da aziz eyle Allah'ım. Azizlığınla şereflendir Allah'ım. Şerefini senden bilenlerden eyle Allah'ım. Sen hamidsin Allah'ım. Hamde layık olansın. Amin. Övgiye layık olansın. Amin. Bizi sana hamd edenlerden eyle Allah'ım. Övenlerden eyle Allah'ım. Övdüklerini övenlerden eyle Allah'ım. Bizi de övdüklerinden eyle Allah'ım. Sen vedudsın Allah'ım. Amin. Sen karşılıksız sevensin Allah'ım. Amin. O muhabbeti vuddi verensin Allah'ım. Amin. Bizi de sevdiklerinden eyle Allah'ım. Amin. Vedud isminin tecellisine mazhar eyle Allah'ım. Amin. Seninle sevmeyi ikram et Allah'ım. Amin. Senin Vedud isminin tecellisiyle sevmeyi ikram et Allah'ım. Amin. Seni sevmeyi ikram et. Amin. Sevdiklerin sevgisini ikram et. Amin. Sevdiğin amellerin sevgisini ikram et Allah'ım. Sen faalsın Allah'ım. Her anda bir şeyinde olasın, olansın. Her anda hükmünü icra edensin Allah'ım. Bunu görenlerden, bunun farkında olanlardan eyle Allah'ım. Bizi de faal ismin, ismine İsminin tecellisine mazhar eyle Allah'ım. Bizi de her an bir eş işte eyle Allah'ım. Her anda yolunda, hizmette eyle Allah'ım. Sen besirsin Allah'ım. Gizliyi de, aşikar olanı da görensin Allah'ım. Bize de basireti ihsan Allah'a, Allah'ım. Hakkı hakikati görmeyi nasip et Allah'ım. Sen alimsin Allah'ım. Her şeyi bilensin Allah'ım. Alim isminler bize tecelli edip bizi de alimlerden eyle Allah'ım. Seni bilenlerden eyle Allah'ım. Hakkı hakikati anlayanlardan eyle Allah'ım. Sen hakimsin Allah'ım. Her işinde hikmet sahibisin Allah'ım. Her işinde mutlaka bir muradın var Allah'ım. Hakim isminle bize tecelli et Allah'ım. Bizi hakimlerden eyle. Amin. Hikmet ehlinden eyle. Amin. Senin muradını anlayanlardan eyle. Amin. Sen rakipsin Allah'ım. Yarattıklarını koruyansın Allah'ım. Gözetensin Allah'ım. Beraber olansın Allah'ım. Bizi de koru Allah'ım. Muhafaza et Allah'ım. Sen hallaksın. Amin. Yaratmayı her an tekrar edensin. Amin. Her an bir işte olansın. Amin. Her an yeniden yaratansın. Amin. Bizi de Yeriden yarat Allah'ım. Hakikatinle yarat Allah'a, Zatınla sıfatınla tecelli edip bizi beşeriyetimizde kurtarıp Hazreti insan eyle Allah'ım. Sen nasirsin Allah'a, Hayırda kuluna yardım edensin Allah'a, Bize yardım et Allah'ım. Bizi de nasir isminin tecellisine mazhar eyle Allah'ım. Kendisine yardım edenlerden eyle Allah'ım. Kullarına, varlığa, mahlukata yardım edenlerden eyle Allah'ım. Sen kadirsin Allah'ım. Hükmünü icra edensin Allah'ım. Dilediğini takdir edip, gereğini yerine getirensin Allah'ım. Kudretin her şeye yeter Allah'ım. Bizi de kadir isminin tecellisine mazhar eyle Allah'ım. Bizi nefsimize kadir olanlardan, güç yetirenlerden eyle Allah'ım. Sen zulcelalı ve ikramsın Allah'a. Azamet ve kibriya sahibisin. Amin. İkram sahibisin Allah'a. Bizi de ikram sahibi olanlardan eli Allah'a. Sen fatır olansın Allah'a. Yoktan yaratan sana Allah'a. Sen halıksın sana Yaratansın Yaratan Tek yaratan sana Allah'a. Sen hani sana Allah'a. Zengin olansın. Amin. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu zatsın Allah'ım. Bizi kendinden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Sen şekursun Allah'ım. Şükrün karşılığını verensin Allah'ım. Bizi şükreden kullarından eyle Allah'ım. Sen halimsin Allah'ım. Kullarına, mahlukata, hilm ile yumuşakla muamele edensin Allah'ım. Bize hilminle muamele eyle Allah'ım. Halim ismiyle bize tecelli et yal. Amin. Bizi halim eyle Allah'ım. Sen hafisin Allah'ım. Sen gizlisin Allah'ım. gizli bilensin Allah'ım. Sen lütufkarsın Allah'ım. Lütfunla bize muamele eyle Allah'ım. Bizi de lütufkar eyle Allah'ım. Sen gıfarsın Allah'ım. Tekrar tekrar mağfiret edensin Allah'ım. Bize karşıda yanlış yapanlara bizi de tekrar tekrar Magfere edenlerden eyle Allah'ım. Sen hay ve kayyum olansın Allah'ım. Varlığı varlıkta tutansın Allah'ım. Bütün varlığın kendisiyle diri oldukçısın. Oldukçı zatsın Allah'ım. Bizi de seninle dirilenlerden eyle. Amin. Varlığınla varlıkta duranlardan eyle. Amin. Bunun şuurunda olanlardan eyle. Amin. Her anda seninle hay olduğunu ayyum olduğunu, varlıkta durduğunu tadanlardan eyle Allah'ım. Sen haksın Allah'ım. Gerçek varlık sensin Allah'ım. Bizi de hak isminin tecellisine mazhar eyle Allah'ım. Vehmi olup olan varlığımızdan kurtarıp hak olan varlığınla var olanlardan eyle Allah'ım. Sen azimsin. Amin. Azamet sahibisin Allah'ım. Azim olan Rabb'inin ismini tesbih et buyurdu. Sübhanarabbil azim. Amin. Bütün azamet sana aittir Allah'ım. Amin. Azametin karşında eğilenlerden eyli Allah'ım. Amin. Sen kerimsin Allah'ım. Amin. İkram edensin Allah'ım. Amin. Kerim isminle bize ikram et Allah'ım. Amin. Kerim ismiyle bize tecelli edip bize de kerim eyle Allah'ım. Amin. Sen semihsin Allah'ım. Amin. Her şeyi işitensin Allah'ım. Bizi de seni işitenlerden eyle. Amin. Vahyini işitenlerden eyle. Amin. Vahyini işittirenlerden eyle Allah'ım. Sen muktedirsin Allah'ım. Dilediğine güç yetirensin Allah'ım. Dilediğini yaratan, dilediğini yok edensin Allah'ım. Bizi de muktedir eyle Allah'ım. Nefsimize karşı bizi muktedir eyle Allah'ım. Nefsimize güç yetirenlerden eyle Allah'ım iktidarı bizde olsun Allah'ım. Gönlümüzün iktidarı evet, ruhumuzda olsun Allah'ım. Sen meliksin Allah'ım. Bütün mahlukatı idare edensin Allah'ım. Bizi de nefsimizi idare edenlerden eyle Allah'ım. Nefsimize melik eyle. Amin. Sen vehhabsın Allah'ım. Karşılıksız hibe edensin Allah'ım. Bizi de hiçbir benfaat gözetmeden hibe edenlerden eyle Allah'ım. Sen vahiy'sin Allah'ım. Sıfatlarında tek olansın Allah'ım. El Esmaül Hüsna kendisine ait olansın Allah'ım. El Esmaül Hüsnanla bize tecelli edip, zatınla sıfatınla bize tecelli edip, yeryüzünde bizi kendine halife eyle Allah'ım. Ayna eyle Allah'ım. Sen kaharsın Allah'ım. Kahredensin Allah'ım. Bizi de nefsimiz üzerinde kahar eyle Allah'ım. Şeytana karşı kahar eyle Allah'ım. Müşriklere karşı kahar eyle Allah'ım. Seni sevmeyenlere, düşmanlarına karşı bizi de kahar eyle Allah'ım. Sen müntekimsin Allah'ım. Zalimlerden intikamı, mazlumun intikamını aransın Allah'ım. Biz de. Nefsimiz bize zulmetti, şeytan bize zulmetti. Amin. Onlara karşı müntekim ol Allah'ım. Bizi de müntekim eyle Allah'ım. Nefsimizden, şeytandan, intikam alanlardan eyle Allah'ım. Sana boyun büktürenlerden eyle Allah'ım. Sana, nefsini sana secde ettirenlerden eyle Allah'ım. Sen kebirsin Allah'ım. Büyük olan sensin Allah'ım. Büyüklüğü anlaşılamayacak kadar Ali olan, kebir olan sensin Allah'ım. Büyüklüğünü anlayanlardan eyle Allah'ım. Sen mütealsın Allah'ım. Sen yüceler yücesi olansın Allah'ım. Sen yüceltensin Allah'ım. Mütehal isminle tecelli edip bizi de yücelt Allah'ım. Alayı iliğine çıkar Allah'ım. Sen kaimsin Allah'ım. Bütün varlığı, bütün işleri ayakta tutansın Allah'ım. Bizi de işlerini ayakta tutanlardan eyle. Amin. Kulluğunu ayakta tutanlardan eyle. Amin. Maneviyatını ayakta tutanlardan eyle Allah'ım. Sen şehitsin Allah'ım. Her şeyin şahidi olan sensin Allah'ım. Her şeye şahit olan gören sensin Allah'ım. Bizi de şahitlerden eyle Allah'ım. Sana cemaline şahit olanlardan eyle Allah'ım. Tecelline şahit olanlardan eyle Allah'ım. El esmaül hüsnana, güzelliğine şahit olanlardan eyle Allah'ım. Kendi gönlünde, kendi arşında sana şahit olanlardan eyle Allah'ım. Sen bersin Allah'ım. İyilik edensin Allah'ım. Vadini yerine getirensin Allah'ım. Ber isminle bize tecelli edip Bizi de iyilik edenlerden eyle Allah'a, vaadini yerine getirenlerden eyle Allah'a, sana karşı sadıklardan eyle, Amin. vaadından vaadinden dönenlerden eyle mi Allah'a? Sen latifsin Allah'a. Her şeyle nuruyla tecelli edip, lutfuna erdirensin Allah'a. Bize de latif isminle tecelli eyle Allah'a, lutfun ihsan eyle Allah'a, ikram eyle Allah'a. Bizi de latif eyle Allah'a. Amin Sen varisin Allah'ım Amin Her şeyin kendisine ait olduğu zatsın Allah'a. Amin Bizi de cennetine varis eyle Allah'ım Amin Sen garipsin Allah'ım Amin Her şeye her şeyden daha yakın olansın Allah'ım Amin Bize de yakınlığını tattır Allah'ım Amin Bizi de kendine yakın olanlardan eyle Allah'ım Amin Resulüne yakın olanlardan eyle Allah'ım Amin Allah sen mucibsin Allah'ım, duaya icabet edensin Allah'ım, bizim de duamıza icabet ed Allah'ım, bizi de mucibe eyle Allah'ım, dualara, isteklere icabet etmeyi nasip eyle Allah'ım, hayra icabet etmeyi nasip eyle Allah'ım, sen kavisin Allah'ım, güçlü olansın Allah'ım, kuvvetli, kudretli olansın Allah'ım. Bizi de güçlü kıl Allah'ım Nefse karşı güçlü kıl Allah'ım Şeytana karşı güçlü kıl Allah'ım Dünyaya karşı güçlü kıl Allah'ım Sen mecidsin Allah'ım Şeref sahibi olan sensin Allah'ım Şereflendiren sensin Allah'ım Aşla tecelli edip şereflendirdiğin gibi Bizim de gönlümüze, gönül aşımıza tecelli et Allah'ım Gönül aşımızı şereflendir Allah'ım Amin sen müsteansın Allah'ım. Kendisine sığınılansın Allah'ım. Biz de sana sığınıyoruz Allah'ım. Nefsimizin şerrinden sana sığınıyoruz Allah'ım. Şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz Allah'ım. Dünyanın şerrinden sana sığınıyoruz Allah'ım. Bizi de müstean isminin tecellisine mazhar eyle Allah'ım. Sıkıntıdakiler, bilmeyenler evet, bize sığındığında bizim de onları korumamızı, onlara ikram etmemizi, Nasip eyle Allah'ım. Sen galipsin Allah'ım. Her şeye galip olansın Allah'ım. Bizi de galip eyle Allah'ım. Galip isminle tecelli eyle Allah'ım. Nefsimize galip eyle Allah'ım. Dünyaya, şeytana, dünya hayatına mağlup olanlardan eyleme Allah'ım. Galip olanlardan eyle Allah'ım. Sen hafizsin Allah'ım. Koruyansın Allah'ım. Gözetensin Allah'ım. Bizi de hafiz isminin tecellisiyle tecelli ettiklerinden eyle Allah'ım. Nefetkin ruhu koruyanlardan eyle Allah. Amin. Muhafaza edenlerden eyle Allah'ım. Vadini koruyanlardan eyle Allah'ım. Muhafaza edenlerden eyle Amin. Allah. Amin. Peygamberini, vahyini koruyanlardan eyle Allah'ım. Onu gözetenlerden eyle Allah'ım. Sen kahirsin Allah'a. Hükmünde Çıkma imkanı olmayansın Allah'ım. Bizi de nefsimiz üzerinde kahir eyle Allah'ım. Sen falıksın Allah'ım. Yarı ortaya çıkaransın Allah'ım. Yarattığın bir varlığı yeniden yaratansın Allah'ım. O varlıktan başka bir varlık yaratansın Allah'ım. Bizim de beşeri tarafımızdan Hazreti İnsan'ı çıkar Allah'ım. Sen beliyesin Allah'ım. Eşsiz ve benzersiz yaratansın Allah'ım. Sen hakemsin Allah'ım. Hüküm verensin Allah'ım. Hükmedensin Allah'ım. Hakem isminle bize tecelli et Allah'ım. Doğru hüküm verenlerden eyle Allah'ım. Senin hükmünle hükmedenlerden eyle Allah'ım. Sen sadıksın Allah'ım. Vadinde sadık olansın Allah'ım. Sadık isminle bize tecelli et Allah'ım. Bizi sadıklardan eyle Allah'ım. Vadine sadakat gösterenlerden eyle Allah'ım. Bizi hainlerden eyleme Allah'ım. Vadinden dönenlerden eyleme Allah'ım. Sana verdiği sözden cayanlardan eyleme Allah'ım. Vahyine sadık olanlardan eyle. Amin. Peygamberine sadık olanlardan eyle Allah'ım. Kulluğuna sadık olanlardan eyle Allah'ım. Sen Raufsün Allah'ım. Şefkatle, rahmetle muamele edensin Allah'ım. Bize şefkatinle, rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Rauf isminle bize tecelli edip bizi de Rauf eyle Allah'ım. Varlığa, mahlukata, kendine, Şefkatle, rahmetle muamele edenlerden eyle Allah'ım. Sen kefilsin Allah'ım. Kullarının bütün işlerine kefil olansın Allah'ım. Hem dünyasına, hem ahiretine, hem varlığına kefil olansın Allah'ım. Bizi seni kefil olarak kabul edenlerden eyle Allah'ım. Kefaletini yeterli görenlerden eyle Allah'ım. Bizi de kefil isminin tecellisine mazhar eyle Allah'ım. Kullarının ebedi hayatına kefil olanlardan eyle bizi Allah'ım. Sen Ali'sin Allah'ım. Sen yüceler yücesisin Allah'ım. Ali ismiyle bize tecelli edip bizi de yücelt Allah'ım. Güzelliğinle bizi güzelleştir Allah'ım. Sen fetahsın Allah'ım. Kapıları aşansın Allah'ım. Gönülleri aşansın Allah'ım. Perdeleri aşansın Allah'ım. Fetah ismiyle tecelli edip bize de Kapıları aç Allah'ım. Gönlümüzü aç Allah'ım. Perdeleri aç Allah'ım. Fetah ismine tecelli edip bizi de fetah ile Allah'ım. Kapıları, gönülleri, perdeleri bize de açmayı nasip eyle Allah'ım. Sen kafisin Allah'ım. Her şeye yetensin Allah'ım. Her şeye yeterli olansın Allah'ım. Seni kafi olarak görenlerden eyle Allah'ım. Kafi olarak kabul edenlerden eyle Allah'ım. Sen rafi olansın Allah'ım refedensin Allah'a, Allah'ım yükseltensin Allah'ım bizi de refettiğin kullarından eyle Allah'ım sen mühüyüsün Allah'ım sen diriltensin Allah'ım bizi de güzelliğinle dirilt Allah'ım zatınla sıfatınla tecelli edip bizi dirilt Allah'ım bizi ölülerden eyleme Allah'ım yaşayan ölülerden eyleme Allah'ım Senle olmayanlar ölüdür. Bizi onlardan eyleme Allah. Amin. Senin de vahyinle dirilenlerden eyle Allah. Amin. Sen velisin Allah. Amin. Gerçek dostsun Allah. Amin. Hakkı dost sensin Allah'a. Bizi de dostlukuna kabul eyle Allah. Dostluğunu ikram ettiklerinden eyle Allah. Amin. Velayeti ihsan ettiklerinden eyle Allah. Amin. Sen Mevlasın Allah. Amin. Sen Hakiki dostsun Allah'ım. Yardım edensin Allah'ım. Dostluğun yolunda yardım edensin Allah'ım. Bize de yardım et Allah'ım. Aynı zamanda Mevla ismiyle tecelli edip bizi de dostluğuna yardım edenlerden eyle Allah'ım. Sen rızıksın Allah'ım. Rızkı verensin Allah'ım. Maddi manevi rızkı verensensin sensin Allah'ım. Bize de maddi manevi rızk ihsan eyle Allah'ım. Rızkı elimizde İhsan etmeyi nasip et Allah'a Rızak isminle tecelli edip rızkı elimizde dağıt Allah'ım. Sen metinsin Allah'ım. Karşı gelinemeyensin Allah'ım. Güç yetirlemiyensin Allah'ım. Bize de metin isminle tecelli edip <gülüyor> nefsimizin bize güç yetmesine karşı metin eden olanlardan eyle Allah'ım. Sen hadisin Allah'ım. Hidayeti vere, verensin Allah'ım. Hidayete erdirensin Allah'ım. Hidayet yolunu gösterensin Allah'ım. Bize de hidayetini ihsan eyle. Amin. İkram eyle Allah'ım. Hadi isminle tecelli edip hidayete erdirenlerden eyle bizi Allah'ım. Yolunu, hidayeti gösterenlerden eyle Allah'ım. Sen afusun Allah'ım. Affedensin Allah'ım. Bizi de affet Allah'ım. Afu ismiyle tecelli edip, bizi de affedenlerden eyle Allah'ım. Sen tevapsın Allah'ım. Tevbeleri kabul edensin Allah'ım. Sana dönenlerin dönüşünü kabul edensin Allah'ım. Bizi, bizi de tevap ismiyle tecelli edip, Amin. özür dileyenlerin, özrünü kabul edenlerden eyle Allah'ım. Tevbesini kabul edenlerden eyle Allah'ım. Bizim de tevbemizi kabul eyle Allah'ım. Bizim de sana dönüşümüzü kabul eyle Allah'ım. Bizi kendinden başka tarafa döndürme Allah'ım. Sen vasitsin Allah'ım. İlmin, rahmetin her şeyi kuşatmış Allah'ım. Vasi isminde bize de tecelli edip ilmimizi artır Allah'ım. Rahmetimizi artır Allah'ım. Gönlümüzü genişlet Allah'ım. Zatınla sıfatında tecelli edinceye kadar gönlümüzü genişlet Allah'ım. Vasi isminin tecellisiyle Allah'ım. Sen şakirsin Allah'ım. Şükredilmeye layıksın Allah'ım. Bizi şükredenlerden eyle Allah'ım. Şakir ismine tecelli edip şükre layık eyle Allah'ım. Şükredilmeye layık eyle Allah'ım. Sen evvelsin Allah'ım. Sen ahirsin Allah'ım. Sen evveli, ahiri olmayansın Allah'ım. Bizim evvelimizde, ahirimizde seninledir Allah'ım. Bunun idrakinde olanlardan eyle Allah'ım. Bu tecelliyi yaşayanlardan eyle Allah'ım. Varlığını seninle bilenlerden eyle Allah'ım. Sen zahirsin Allah'ım. Sen batınsın Allah'ım. Bizim zahirimizde, batınımızda seninledir Allah'ım. Bu tecelliye mazhar olanlardan eyle Allah'ım. Zahirini de batını da seninle bilenlerden eyle Allah'ım. Seninle bunu tadanlardan eyle Allah'ım. Sen mübinsin Allah'ım. Sen apaçık tecelli edensin Allah'ım. Sen zuhur edensin Allah'ım. Zatınla sıfatınla bize zuhur et Allah'ım. Bizde zuhur et Allah'ım. Sen nurusun Allah'ım. Sen yerlerin ve göklerin nurusun Allah'ım. Sen bütün varlığın nurusun Allah'ım. Nurunla bize tecelli et Allah'ım Bizi Nurlandır Allah'ım Nurunla tecelli edenlerden eyle Allah'ım Sen camisin Allah'ım Toplayansın Allah'ım Bir araya getirensin Allah'ım Bize de cami isminle tecelli et Allah'ım Bizi de toplayanlardan eyle Allah'ım Parçayı gören değil bütünü görenlerden eyle Allah'ım Bütünden hakikati müşahede edenlerden ilah Allah. Kesrette, vahdeti, onehattte kesreti müşahede edenlerden ilah Allah. Amin. Sen Kudüsün Allah. Amin. Mukaddes olan sensin Allah. Menazze olan sensin Allah. Amin. Sen selamsın Allah. Amin. Selameti verensin Allah. Amin. Selamet yurdunu hazır cansın Allah. Amin. Bize Selamet Allah'ım Amin Bizi selamete erdir Allah'ım Amin Sen müminsin Allah'ım Amin İman verensin Allah'ım Amin Emin olunansın Allah'ım Amin Bizi müminlerden eyle Allah'ım Amin Emin olanlardan eyle Allah'ım Senden emin olanlardan eyle Allah'ım Amin Allah Sen müheyminsin Allah'ım Amin Bütün varlığı gözetensin Allah'ım Amin Kontrolünde tutansın Allah'ım. Bizim de nefsimizi kontrol altında tutanlardan eyle Allah'ım. Hayatımızı kontrol altında tutanlardan eyle Allah'ım. Sen cebbarsın Allah'ım. Dilediğiniz zorla yaptıransın Allah'ım. Bizi de cebar isminle tecelli edip cebar eyle Allah'ım. Nefsimize karşı, Amin. düşmana karşı, şeytana Amin. karşı. Amin. Sen mütekebbirsin Allah'ım. Azamet ve kibriya sana aittir Allah'ım. Büyüklüğüne bizi büyük yap Allah'ım, kul olarak bizi büyük yap Allah'ım, sen barisin Allah'ım, her şeyi birbirine uygun yaratansın Allah'ım, bari Amin. isminle bize tecelli et Allah'ım, biz de gönlümüzü birbirine uygun yapalım Allah'ım, her bir esman tek tek uygun olarak, birbirine uygun olarak tecelli etsin Allah'ım, sen müsavirsinsin Allah'a, suret verensin Allah'a, bizi de müsavir isminin tecellisine mazhar eyle ile Allah'a, güzelliğin de güzel ile Allah'a, sen mukütsin Allah'a, her şeyin karşılığını verensin Allah'a, sen hasibsin Allah'a, her şeyi bir hesapta yapansın sin Allah'a, <gülüyor> hesabımızı kolay ile Allah'a, hasib isminet tecelli yedir. Bizi de hesabını dünyadayken görenlerden eyle Allah. Amin. Sen subhansın Allah. Amin. Subhanallah-i amma Amin. En güzel isimler sana aittir Allah. Amin. Bütün Amin. güzellikler sana aittir Allah. Amin. Sen subhansın. Amin. Sen bütün isimlerinde subhan olansın. <gülüyor> Düşünceden Hayalden münezzehsin Allah'ım. Zandan münezzehsin Allah'ım. Sen kendini anlattığın gibi yüceler yücesi Subhan olandır Allah'a, Allah'ım. Rahman ve Rahim olan Rabbimizsin. Kudüs olan Rabbimizsin. Subhan olan Rabbimizsin. İstediğimizi senden isteriz Allah'ım. Bizim Rabbimiz sensin. Amin. Mucibimiz sensin. Amin dualarımıza icabet edin Allah'a. Amin. Amin. Amin. Ve selamun aleyh mürselin. Ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha maas mezuz sırasına göre Allah'ın isimlerini hep beraber anlamaya çalıştık. Eğer bu isimlerde dua edecek olsak her bir isim için bir sohbet gerekiyor aslında. Birkaç kelimeyle bütün isimlerle dua etmeye çalıştık. Biraz uzun oldu. Hakkınızı helal edin. İnşallah bir dahaki haftaya Meleklere imanı anlamaya çalışacağız. Önce iman bölümünü tamamlamamız gerekir. Bir şey sormak isteyen varsa sorsun. Hocam. Evet. Ee, ben eee şimdi az önce dua ettik ya. Evet. Hani biz Allah için dua dua mı ettik yani? Hani Allah kerimdir dediniz siz biz amin dedik. Evet. Hani dua Allah'ın kulları için değil mi? En güzel ayetleri okuduk orada önce. En güzel isimler Allah'ındır. O isimlerle Allah'a dua edin. Isra'la başta iki kelimeyi tekrar ettim ki bunlar ikisi bir değildir. Allah'ın isimleriyle dua etmek ayrı şey, Allah'ı davet etmek ayrı şeydir. Bu ibadetti. Duayı Allah'ın isimleriyle yapmak ayrı şeydi. Dua ibadetin özüdür buyurdu. Yani ya Rabbi bana şunu ver, bunu ver. Niye bu ibadetin özü olsun ki? Öteki ibadetin özüdür. Yani esma ile dua. Duayı isimlerle yapmak değil. Nasıl mesela? Ya Rabbi sen kerimsin, bana ikram et. Bu nedir? Duayı Allah'ın ismiyle yaptım. Ama dedin ki ya Rabbi sen kerimsin. Sen ekrem el ekremisin. Bütün mülk senindir. Bütün güzellik sana aittir. Bunu ikram eden sensin. Bu ne oldu? Bu tesbih oldu, bu hamd oldu, bu tekbir oldu, bu tahlil oldu. İbadetin özü olan dua bu duaydı. İkisi birbirinden farklıdır. Namaz baştan sona duadır. Orada da aynı şekilde tesbih vardır, tekbir vardır, hamd vardır. Nasıl bir duadır? Mesela eşek neden anlar? Eşek ottan anlar. Yani para verdiğinde, ekmek verdiğinde, ot verdiğinde bunu dua zanneder. Ama bir de Allah'ı istemek vardır. Allah. Allah'ın tecellisini istemek vardır. Allah'ın güzelliğini istemek vardır. Biz burada Allah'ın güzelliğini istedik. Sen kerimsin. Bizi kerim eyle. Kerim isminle tecelli edip bizi cömert eyle. Biz de senin bize emanet olarak verdiğini yolunda sarf edelim, kerim olalım dedik. Kerim olalım ki sana yakın olalım. Sana ayna olalım. Sana halife olalım. Hazreti insan olalım dedik. Değil mi öyle? Sen Rahman ve Rahim'sin. Rahman ve Rahim ismine bize tecelli et. Biz de senin rahmetinle rahmet edelim. Merhametli olalım. Senin peygamberin rahmetinli alemindir. Biz de ona benzeyelim dedik. Bundan büyük dua var mıdır? Yoksa ekmek ver, su ver demek mi duadır? Değil mi öyle? Hangisi dua? Hangisi büyük dua? Allah büyük duayı yaptırıyor. Bana böyle dua et dedi. Hazreti insan olmayı iste. Öteki zaten ben veriyorum onu. Ben kendi vazifemi, Rablığımı yapıyorum dedi zaten. Ha, bir de bir şeyi istiyorsan, evet, duayı Allah'ın ismiyle yapıyorsun. Bu ayrı. Bir de Allah'ın ismiyle dua ediyorsun. El esmaul husna onundur. Onunla dua et dedi Allah. İste. Beni iste. Benim mi iste, esmamı iste, tecellimi iste. Benim zatımla da, sıfatımla da sana tecelli etmemi iste. güzelliğimle güzel olmayı iste dedi. Değil mi öyle? Evet. Dua hocam, böyle yapılır. Dua budur. Bir hocam ben çok insandan büyürüm hani Allah'ın izniyle ve sonradan inşallah kelimesi çıkıyor. İnşallah cümlesi. Hani inşallah zaten Allah'ın izniyle değil mi? Tabii. Hani ya nasıl oluyor bu ben anlamadım. İnsanları anlamana gerek yok. Allah'ı anlamaya çalış. Onun sana vahy ettiğini anlamaya çalış. Allah bir işi yaptığınızda yarın şunu şöyle yaparım deme dedi. İnşallah de. Söylediğine inşallah diyor. Yani inşallah demek Allah izin verirse demektir. Bu yeterlidir. İnşallah demek gerekiyor. Ya da Allah izin verirse deyince Türkçesini söylemiş olur. İkisini beraber söylese de bir mahsur olmaz. Bir şey olmaz. Evet var mı başka sorusu olan? Efendim şimdi bir insan gerçekten Allah yoluna Hz. Muhammed yoluna Hz. Kur'an-ı Kerim yoluna girerse herhalde bir insanlar ger kim olursa olsun ona zarar verdikleri zaman Allah-u Teala hani o düşmanlarını ona gösteriyor diyor bak bu san zarar verecek bu san böyle yapacak Allah'ın öyle bir adeti var mıdır? yok mudur? Elbette ki Allah gösterir ama görene gösterir. En büyük zararı bize verecek olan insan değildir. En büyük zararı bize şeytan veriyor, nefsimiz veriyor. Bizi cehenneme sürükleyen insan değil, kendi nefsimizdir. Şeytan bile değildir. Şeytan davet eder ama bizi cehenneme sürükleyen nefsimizdir. Onun için düşman olarak insanları değil, nefsimizi görmemiz lazım. Eğer nefsimiz teskiye olursa, terbiye olursa, bize itaat ederse, Allah'a kul olursa, Allah bizi korur. O bizim vekilimizdir. O kefildir, o vekildir. İsimleri okuduk, gördük. O müheybindir, koruyandır, gözetendir, hafizdir, korur, muhafaza eder. Derdimiz kendimizi korumak değil. Derdimiz kendimizi, maneviyatımızı, ruhumuzu, nefsin, şeytanın şerrinden korumak olmalıdır. Şeytanın tuzağına düşmekten korkmamız gerekir. Düşersek bizi cehenneme sürükler. Bu bizim için felaket olur. Dünyada sıkıntı yaşanır. Hayat böyledir. İmtihan zaten. İmtihanı öyle her şeyi zannetmek doğru değildir. İmtihan kazanalım diyedir. Ebedi değildir. O gelir geçer. O geçer başka bir imtihan gelir. Mesele imtihana tabi tutulurken kazanmaktır. Ebedi hayatımızı, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bütün gönlümüzle Rabbimize dönüp, ben senin kurunum, sen de benim Rabbimsin demektir. Seni Rabbim olarak kabul ediyorum demektir. Allah'ın isimlerini onun için öğrendik. Allah deyince ne dediğimizi bilelim diye. Rabbimizi tanımış olalım. Tanıdıkça sevme imkanımız olur. Sevebiliriz. Tanıyınca ne olur? Allah'ta güzellikten başka, hayırdan başka bir şey göremezsin. Rahmetten başka bir şey göremezsin. Her gün o binlerce defa sana rahmetiyle muamele eder ama sen kaçarsın. Müsaade etsen sana rahmet edecek. Hayrı sana ikram edecek kimse bir şey yapmıyor insanın yaptığı Allah'ın rahmetinden kaçmak hayırdan kaçmaktır yarın kıyamet günü Allah perdeyi açtığında herkes bunun böyle olduğunu görecek söyleyeceği tek sözü vardır Allah ayet-i kerimede buyurdu o gün Allah kitaplarını eline verir alın kitabınızı okuyun Hesap görücü olarak siz kendi nefsinize yetersiniz buyurur. Onlar da derler ki biz kendimize zulmettik. Zulmü biz kendimize yapmışız. Hiç kimse bize bir şey yapmamış. Allah bize rahmet etmiş. Biz kendimize zulmetmişiz. O bize ikram etmiş. Biz ikramını reddetmişiz. etmişiz. Dese ki göremiyoruz. Tabii ki göremiyoruz. İnsan gözünü kapatırsa ya da kör olursa görür mü? Görmez. Görmez gözümüzü açmamız lazım neyle gözümüzü açıyoruz elimle marifetle basiretle önce öğrenmemiz gerekir anlamamız gerekir öğrendiğimizi anladığımızı imana dönüştürmemiz gerekir sonra üzerimizden imanımız ahlaka dönüşür amele dönüşür yoksa böyle düz bir mantıkla bakıp ben işi anlayayım anlaşılmaz bu Herkesin anlaması gerektiği önce kendisidir, Rabbidir, Rabbinin vahyidir, Rabbinin muradidir. Önce kulun Allah'ı anlaması lazım. Allah'ı anlarken kendini anlar, tanır. Allah'ın kendisinden ne istediğini bilir. Allah'ın 99 esmasını onun için anlattık. Kendimizi tanıyalım diye. Allah bizden nasıl bir kul olmamızı istiyor, üzerimizde hangi isimlerinin tecelli etmesini istiyor. Onu anlayalım diye. Yoksa Allah'ı bilmeden, tanımadan, kendini tanıman mümkün değil. Allah'ın isimlerini bilmeden, Allah'ı bilmen mümkün değil. Bu isimler senin üzerinde görünmeden, tecelli etmeden, senin Hazreti insan olman, Allah'a ayna olman, Allah'a abd olman mümkün değil. Ya hakikati olduğu gibi anlayacaksın ya da gözünü hakikate kapatacaksın. Yapılan şey nedir? Atalarımızdan öğrendiğimiz din bize neyi öğretmiştir? Gözünü kapat. Senin okuman gerekmiyor. Senin anlaman gerekmiyor. Biz anlamışız, alimler anlamış, bize anlatmış. E ne yapacağız? Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, hacca gideceksin. Paran olursa, malın olursa zekat vereceksin. Tamam, sen cennetliksin. İman, inandır mı tamamdır. Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahirete inandır mı? Tamam, senin imanın var bitti hiç bundan büyük zulüm olur mu peki bu kadar Allah dostları gelmiş veliler gelmiş müşid-i kamiller gelmiş bunlar bu kadar nimete ermişler bunlar nasıl kazanmış onlar diyor büyük insan ben öyle olamaz mıyım Yoktur, olur mu öyle onlar büyük insan Allah'ın seçtiği kullar hiç bundan daha kötü şekilde din takdim edilir mi hiç bundan büyük zulüm olur mu? Böyle düşünenler, böyle söyleyenler Allah'a nasıl hesap verecek? Sen bilmiyordunsa bu senin işin değilse Sen niye anlattın? Niye didir, din budur diye dinimi böyle takdim ettin demez mi Allah sana? Bu dinin bir kitabı yok mu? Ben eksik mi anlattım? Niye benim anlattığımı kabul etmedin? Onu Öyle takdim etmedin. Demez mi? Evet. Onun için dinimizi Kur'an'a arz ediyoruz. İmanımızı Kur'an'a arz ediyoruz. İslam'ımızı Kur'an'a arz ediyoruz. İhlasımızı, ihsanımızı Kur'an'a arz ediyoruz. Hayatımızı Kur'an'a arz ediyoruz. İbadetimizi Kur'an'a arz ediyoruz. Kur'an'ın ölçüsüne vuruyoruz. Ya Rabbi ben böyle öğrendim bu doğru mudur? Allah yanlış dediyse yanlış. At onu doğruya al. Doğru dediyse tamam. Alıyoruz. Yani dinimizi Kur'an'ın ölçüsüne vurmamız lazım. Vahyin ölçüsüne vurmamız lazım. Allah'ın onayından geçmesi lazım. Allah'ın ona olur demesi lazım. Allah olmaz demiş sen onu yapmaya devam edersin. Öyle düşünmeye devam edersin. Allah sana münafık diyor. Sen diyorsun ki ben Müslüman. İyi de Allah'ın vahyine göre sen münafıksın. Sen iki yüzlüsün. Dilinin söylediği kalbin tasdik etmemiş. Senin yapman gereken şey oturup ağlamak, secde edip feryat etmek. Ya Rabbi iman nurunu kalbime indir diye feryat etmektir. Nerede yanlış yaptım deyip onu düzeltmeye çalışmaktır. Olmalıdır. Eğer biri Allah'a iman etmemişse, zaten ona insan demek doğru olmaz. Allah onlara insan demiyor. Biri Allah'ın vahyini dinlemiyorsa, ayetleri okurken gördük, Allah ne kadar keskin bir şekilde sınır çiziyor. Onlar Allah'ın ayetlerini duydukları halde duymamış gibi çeker giderler. Allah söyledi ya. Var mı bunun ötesi? Bunu seni yaratan Rabbin, bunu sana söyledi. Yani sen kendine göre bir din üretirsen, Allah o dini senden kabul eder mi? İman da Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmaktır. Eğer Allah beni yaratmışsa, ben bunu kabul ediyorsam, buna inanıyorsam yani, onların tabiriyle, beni varlıkta durduran oysa, her şeyimi, bütün varlığımı ona borçluysam, o varlığından bana varlık vermiş. Ben ona nasıl aşık olmam? Ben onu nasıl sevmem? Ben nasıl ona hamd etmem? Ya da ben ona nasıl itiraz ederim? Nasıl herhangi bir şekilde ben senin bu işini beğenmedim derim? Ya da bana niye böyle muamele ettin deme hakkına sahip, nasıl sahip olurum? Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Evet. Uğul deyince, insan deyince, Hazreti insan deyince anlamamız gereken şey Allah'a aşık insan. Mümin insan budur. Allah mümini öyle tarif etti. Allah'a karşı çok muhabbeti, çok şiddetli. Çok şiddetli muhabbet, aşk demek. Mümin budur. Sen Allah'a aşık değilsen buna ağla. Buna feryat etmen lazım. Yani düşmüş batağın içine, boğuluyor batağın içinde. Dışarıdaki başka şeylerle meşgul oldu. Sen boğuluyorsun. Sen köfürüne, şirkine boğuluyorsun. Nifakına boğuluyorsun. Önce bir Allah deyip oradan çıkman lazım. Seni kurtaracak olan imandır çünkü. İman. Mesela sahabe öyle bir an gelmiştir ki savaş esasında Müşriktir. La ilahe illallah deyip karşıya geçiyor. Resulullah Efendimiz'in safında savaşıyor. Sadece iman etmiş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Şehit oluyor. En yüksek mertebe. Hiçbir amel işlememiş. Eğer imanın varsa az bir amel seni kurtarır. Ama imanın yoksa amel seni kurtarmaz. Amelin bir işe yaramaz yani. Allah az bir amelini çok olarak kabul eder. Yeter ki sen La ilahe illallah de. Ne buydu Resulullah Efendimiz? La ilaha illallah diyen cennete girer. Ama onu söylemek mesele. Allah'ın isimlerini anlatırken La ilahe illallah demek için, dedirtmek için bunu anlattık. Allah'ın her bir ismiyle bunu söylemen gerekir. La ilahe illallah. La rahmane illallah. La rahime illallah. La kerime illallah. La vekile illallah. La şehide illallah. La varise illallah. La hasibe illallah. Allah'ın her bir ismiyle bunu söyleyebilmen gerekiyor. Söyledinse la ilahe illallah diyebiliyorsun. Çünkü bütün isimler Allah'ın zat ismi olan Allah ismine döner ki onunla söylemiş oluyorsun. La İlahe illallah dediğinde bütün isimleri birden evet, söylemiş oluyorsun. Her bir isimle söyleyemedin bu tafsili iman olmaz. Bu icmali iman olur. Bu iman seni kurtarmaz. Nasıl ki ben Kur'an'a iman ettim demek iman değilse bu icmali iman. Sonra Kur'an'ı öğrenmen lazım. Her bir ayeti tek tek anlaman lazım. Her bir ayete tek tek iman etmen lazım. O zaman tafsili iman olur. Peşinden hakiki iman gelir. Hakiki iman o zaman gelir. Aynı şekilde ben Allah'a iman ettim dediğinde bu icmalı imandır. Bütünüyle iman. Allah'ı tanıman lazım. Her bir ismiyle La ilahe illallah demen lazım. O zaman Allah'a iman olur o. Tafsili iman olur. Hakiki iman olur. İman edersen tabi. Evet, Allah hepimizi kendisine gerçek manada iman edenlerden eyleyen, Amin. kendisine aşık olanlardan eylesin. Allah'ı maşuk olarak bilenlerden eylesin. Amin. Her anda Allah ile beraber olanlardan eylesin. Allah'ın buyurduğu gibi, nerede olursanız olun, ister tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın buyurdu. Bizi de Allah'ın huzurunda olduğunu unutmayan kullarından eylesin. Her anda. Allah hepinizden razı olsun.